47. kaset. Eûzu belli Allah min al şeytanı Rjeem. Bismillahi Allah'a karşı yalan söyleyen ve kendisine gelen doğru Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?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 li yu kaffir Allah anhum aswa allazi amilu ve yecziyuhum ecrehu bi ahsani allazi kanu ya'malun Allah onların yaptıklarının en kötüsünü bile örtecek ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracaktır. Eles Allahu bikafin abadehu ve yuhufuneka billezina min dunihi ve men yudlillallahu fema lehu minhaad Allah kuluna kafi değil midir Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar Allah kimi saptırırsa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 İrâdani'llâhu <gülüyor> biḍurrin <gülüyor> ev rahmetin andolsun ki sen onlara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 قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا Yoksa o kafirler Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Sen de ki, eğer onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akıllarını kullanamıyorlarsa da mı şefaat edecekler? قُلِّ اللّٰهِ الشَّفَاعَةُ De ki, bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra siz yalnız O'na döndürüleceksiniz. وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُشْمَ اَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبَشِرُونَ Allah bir olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman,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 وَبَدَٰلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ Dünyada kazandıkları şeylerin kötülüğü açığa çıkmış, alay etmekte oldukları azapsa kendilerini kuşatmıştır. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُوِّلَ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ولكن أكثرهم لَا يعلمون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 قَدَ قَالَهَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Bu sözü onlardan öncekiler de söylemişlerdi. Fakat kazandıkları şey kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُونَ وَالَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا أُولَٰئِسَ يُصِيبُهُمْ Kazandıkları şeylerin kötülüğü başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin kazandıkları şeylerin kötülüğü de başlarına gelecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. اَوَا لَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ Onlar bilmiyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve daraltır? Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ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 وَأَنِيبُوا إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرُونَ Azap size gelip çatmadan önce tövbe ile Rabbinize yönelin, ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez vettebiu ahsana siz farkına varmadığınız bir sırada azap size ansızın gelmeden önce Rabbiniz tarafından size indirilenin en güzeline tabi olun. <gülüyor> Kişinin Allah yanında aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana.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 بَلَا قَدَ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ Öyle bir kişiye Allah, ''Evet, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamıştın, büyüklük taslamıştın ve kafirlerden olmuştun.'' der. Ve yevmel kıyamete gör, Allah'a yalan söyleyenlerin yüzleri kararmış. Cehennem, kibirlenenler için bir yer değil Kıyamet günü Allah'a karşı yalan uyduranları görürsün. Onların yüzleri simsiyah kesilmiştir. Cehennemde büyüklük taslayanlar için bir yer mi yok? Ve yendic Allahu'llezine tekaû bi mafazatihim la yemessuhum's-sûu ve lehum Allah kötülükten sakınanları başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler. Allah Allah her şeyin yaratıcısıdır o her şeye vekildir Lehu meqalidus semawati vel وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacaklardır. قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونَ Ey Muhammed de ki Ey cahiller siz bana Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi emrediyorsunuz? وَلَقَدَ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا اِنْ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ بَلِ اللّٰهَ فَعْبُدَ وَكُمْ مِنَ ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. edildi.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 وَغُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. Allah onların yaptıklarını daha iyi bilir. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءَ وَهَا فُتِحَتْ أَبَوَابُهَا وَقَالَ لَم وَقَالَ لَهُم خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُم مِنْكُمْ يَتلُونَ عَلَيْكُم آياتاتِ رَبِّكُمْ وَيُ ذِرُونَكُمْ لِقَا هذا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 ne kötüdür denir. Ve Sıçalılar, Rabbimizden korkanlar, cennete zümrân, hatta, ezerlerini açtılar ve kapılarını açtılar ve onlara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 Onları azapla yakaladım. İşte bakın benim azabım nasıl oldu? <gülüyor> Böylece rabbinin inkar edenleri hakkındaki onlar cehennemliktir sözü gerçekleşmiş oldu.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 Rabbena ve adekilhum cennati adenin illeti ve attahum ve men salah min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim inneke Ey Rabbimiz onları ve babalarından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 Sen onları bütün kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan o gün ona rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluşta budur. İellevin keferuune deme patullahi ekberumimpatiumm e Fuum il tuune ilelen nifetek furu.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 <gülüyor> Mucizelerini size gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama ancak Allah'a yönelen kimseler öğüt alırlar. فَدَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona dua edin.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 يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الواحد O gün insanlar kabirlerinden çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara...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 O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür. Ve andirhum yawmal azifeti izil kulub ludal hanajir kaðimin. Maliz zalimin min hamimin ve la şefiiy yutâ.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 çok yalancı bir sihirbazdır dediler. فَلَمَّ bil بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَتُلُوا أَبَنَاءَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُمْ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ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 İni aqutül Musa ve l-Yedğur Rabbı. İni aḫafu aynı ybdil dīnekum. İni aḫafu Bırakın beni Musa'yı öldüreyim, o da varsın Rabbin'e yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum. dedi. Musa, İnni ve min kulli bi hisâb. Musa Gerçekten ben hesap gününe inanmayan, her büyüklük taslayandan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ Et eketulun raculan en yaqul rabbi'llahu ve kad bil وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا الذي بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إن الله لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مسرف كذاب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 ve yalan söyleyen kimseyi doğru yola iletmez. Ya qaumilakumul mulkul yevme zahirina fil ardha famen yansuruna min ba'sillah in ca'a ana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 Peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kulları için zulüm istemez. Ve ey kavmim inni akhafu aleikum yawmat tanad yawmatu tawalluna mudbirina ma lakum min Allahi min ayas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 وَقدَد ج كُم يُوسف منِن طَبل بِالبَناتِ في شَكمم م جَ ك فمزلتُم في شَكم م جَ ك ح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 وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 Bana tabi olun ki sizi doğru yola ileteyim. Ye Ey kavmim Bu dünya hayatı ancak geçici bir eğlencedir. Ahiretse devamlı olarak kalınacak karar yurdudur.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 Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi R-Rahman الرحيم rahim Ve ya kum mali, adgokum ilan najat Ey kamim, Nedir başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Tedaûneni li ekfura billâhi ve uşrike bihi ma leyselî bihi ilmun ve ana edaûkum ilel azîzil gaffâr. Siz beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum. La carame en ma ted'unni ileyhi leys lehu davvetun fi'd dunya ve la fi'l ahireti وَاَنَّمَ رَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِف۪ينَ <النّار> Hiç şüphe yok ki, sizin beni kendisine davet ettiğiniz şeyin, dünyada da, ahirette de hiçbir davet hakkı yoktur. Gerçekten bizim dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenlere gelince... İşte onlar cehennemliklerdir. emri ila Allah. Allah Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür. Allah onu kurdukları tuzağın kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini ise o kötü azap kuşattı. اَنَّارُ <gülüyor> Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın denilecektir. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضْعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا faqul al-ḍa'fā ulillāzin astakbaru innā kunnā l-kum tabʿa fāhl an tum muğnūn fāhl an tum onlar ateşte birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara ''Dünyada biz size tabiydik. Şimdi bizden ateşin bir parçasını olsun savabilir misiniz?'' derler. ''Qâle'l-lezîn estekberû inna kullu fîhâ inna allâhe qad beyne'l-ibâde.'' Büyüklük taslayanlar da doğrusu hepimiz ateşin içerisindeyiz. Şüphesiz ki Allah kullar arasında vereceği hükmü vermiştir derler. <gülüyor> Ateşte olanlar cehennemin bekçilerine Rabbinize yalvarın da bizden bir gün olsun azabı hafiflesin derler. O alu, a walamteku teati cum rusulukum bil beyinatı. O alu, bala. O alu, fadu. Vma du'a ul kaferin illa Cehennem bekçileri de, size peygamberleriniz apaçık mucizeler getirmediler mi? derler. Onlar, evet getirdiler diye cevap verirler. Bekçiler, öyleyse kendiniz yalvarın derler. Kafirlerin yalvarması ise elbette boşunadır. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ Gerçekten biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz. يَوْمَ لَا الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ <الدَّار> O gün zalimlere özür beyan etmeleri fayda sağlamaz. Onlar için bir lanet vardır ve yurdun kötüsü de onlar içindir. وَلَقَدَ ve مُوسَى الْهُدَى وَاَوْرَثْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ الْأَلْبَابِ ki biz Musa'ya hidayet rehberi olan Tevrat'ı verdik. İsrail oğullarına da Aklı başında olanlar için bir öğüt ve hidayet rehberi olan kitabı miras bıraktık. Esbir li bil Ey Muhammed sabret. Gerçekten Allah'ın vade haktır Günahının bağışlanmasını dile, sabah akşam Rabbini ham dile tesbih et. İnna ladin yujadilun fi ayatillahi bi wa'yir <gülüyor> sultan ata'hum in fi cddurhim illa kibrum ma hum bi فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَص۪يرُ Kendilerine gelen kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların kalplerinde ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَا وَالْبَص۪يرُ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا قَلِيلًا مَا Körle gören bir olmadığı gibi, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. İnnes saate leatiyetun la rayba fiha ve lakinne Kıyamet mutlaka gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Ve kâle rabbukum ed'unî estecib اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَت۪ي cehenneme جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ Rabbiniz buyurdu ki, Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi bırakıp, büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. <Sessizlik> Allah nâsi, Geceyi içerisinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا اِلٰهَ İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde, Nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler de haktan böyle döndürülüyorlardı. Allahü الذي jәlәlәkümül әrď qararәu ve әsmә a bnaәu ve çawrәküm ve çawrәküm fә ahsa ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ Yeryüzünü sizin için duracak bir yer, göğü de üzerinize bir bina yapan, size şekil verip şeklinizi güzelleştiren ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir. <Sessizlik> <Sessizlik> o daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnız ona tahsis ederek ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ul İnihi tu an abdu al-lazîne teda'ûn min dûn-illâhi lama jâ ani al-beenatû Rabbi ve umir tu an uslima l-Rabb Ey Muhammed, deki bana Rabbimden. Apaçık deliller gelince sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Bana alemlerin Rabbin'e teslim olmam emredildi. Huvallazi halakakum min turabin summe min nutfatin summe min alaqatin summe yuhricukum tiflen Thumma yuxrjukum tifla, thumma ltebelugu, aşedkum, thumma ltekono şuyuca, vamkum mey tevfa min qabel, v sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra aleka denen embriyodan yaratan odur. Sonra sizi bir bebek olarak annenizin karnından çıkarıyor. Sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlar olmanız için sizi yaşatıyor. Sizden kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirli bir süreye ulaştırılırsınız. Umulur ki aklınızı kullanırsınız. Yaşatan ve öldüren O'dur. Allah bir şeye karar verdiği zaman ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Elem tera ilillezine yucadelun fi ayati llahi Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmüyor musun? Nasıl da haktan döndürülüyorlar. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا Kitabı ve peygamberlerimize gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar yakında bileceklerdir. اِذِ <gülüyor> الْاَغْلَالُ <gülüyor> onlar boyunlarında halkalar ve zincirlerle kaynar suya sürülürler sonra ateşte yakılırlar thumma qila lahum aynama kuntum tusyrikun <gülüyor> <gülüyor> Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuğunuz şeyler nerede denir? Onlar da onlar bizden uzaklaşıp kayboldular. Hayır. Biz daha önce hiçbir şeye kulluk etmiyorduk derler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır. Zâlikum bimâ kuntum tefrahûne fi'l-ardı bi-gayri'l-haqqi ve bimâ kuntum temrahûn. وَدَخُلُوا أَبْغَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Onlara şöyle denir. Bu sizin yeryüzünde haksız yere sevinmeniz ve şımarmanızdan dolayıdır. Şimdi içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Fasibir. İnna vâged Allâhı hâq. Fâ imma nuriyänk bazıl lâzîn âidhum âun atwaffiyänk. Fâ elina yurjâou. Ey Muhammed, sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaad ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz. Veya göstermeden önce senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü yalnız bizedir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مِنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقَصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْمُبَطِلُونَ Ey Muhammed! Ant ki biz senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kıssalarını sana anlattıklarımız da var, durumlarını sana anlatmadıklarımız da vardır. Hiçbir peygamber, Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman da hak yerine getirilir. Ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmak isteyenler, orada zarara uğrarlar. Minha minha kimine binesiniz kimine de yiyesiniz diye hayvanları sizin için yaratan Allah'tır. Muleküm fîhâ menâfi'u ve le teblugû aleyhâ hâceten fî sudûrikum ve aleyhâ Onlarda sizin için daha nice menfaatler vardır. Gönüllerinizdeki herhangi bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? افلم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثرا في الارض فما عنهم ما كانوا يكسبون onlar, yeryüzünde gezip dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar, kendilerinden hem daha çok, hem daha kuvvetli, hem de yeryüzünde daha çok eser sahibiydiler. Fakat kazandıkları şeyler, kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. <gülüyor> ethum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indihum min al ilmi farihu bima 'indihum min al ilmi wa haqa ma kanu bihi yastehzi'un peygamberleri onlara apaçık deliller getirince kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler ama Alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı. <gülüyor> Onlar şiddetli azabımızı görünce tek Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللّٰهِ اللَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ Fakat bizim şiddetli azabımızı görünce iman etmeleri kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunu budur. İşte kafirler, orada zarara uğramışlardır. Fussilet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 54 ayettir. Surenin üçüncü ayetinde Kur'an ayetlerinin tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklandığını ifade eden Fussilet kelimesi geçtiği için bu atla anılmıştır. Sure içerisinde Allah'ın varlığının, birliğinin delillerine dikkat çekilmekte ve kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Hamim Tenzilum minerrahmanirrahim Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Kitabu Fıcclet Aya'tu Hu Kur'anen Arabiyye Lı Qaumi Bu Arapça bir Kur'an olarak ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır ve fehum O müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler. Valların kalpleri, akın ettiğimizden daha azdır. Allah'ın وَفِي Allah'ın izniyle, وَفِي آذَانِنَا وَقَرُوا وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَعْمَلْ Onlar, Ey Muhammed! Senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap. Şüphesiz biz de yapıyoruz derler. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَاهُكُمْ اِلَاهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهِ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ اَلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Ey Muhammed! De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline. Onlar zekatı vermezler, onlar ahireti de inkar ederler. İelleenuunnun. Şüphesiz ki, İman edip salih amel işleyenler içinde bitmez, tükenmez bir mükafat vardır. Oğlum, nkoml tekfurun billdi, halqa alrda fi yomeyin ve tejgalun lehu anada. Zalikarabulalamin. De ki, yeri iki günde yaratanı inkar edip. Ona ortaklar koşan siz misiniz? O bütün alemlerin Rabbidir. Ve Jalla Fihah Rwasiyyat Fokuha Ve Barak Fihah Ve Qadr Fihah Aqwatha Fi Arba'at Fi o yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada arayıp soranlar için rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu. ثم مستوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ول الأرض إتيَّا طوعا فقال لها ول الأرض إتيَّا طوعا أوكرهن أتينا طائعين Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve Yerküre'ye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler. فَقَضَاهُنَّ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَاب۪يحَ وَحِفْضَٓا ذَٰلِكَ تَقَد۪يرُ Böylece Allah onları iki günde yedi gök yaptı. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım.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 قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰئِكَةً فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri tanımıyoruz, dediler. فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةِ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةِ Vaubi eyetineun Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve "Bizden daha kuvvetli kim vardır dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي اَيَّامِنَّ حِسَاتٍ لِنُذ۪يقَهُمْ لِنُذ۪يقَهُمْ عَذَابَ الْخِز۪ي فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için... O uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları kötülük yüzünden, alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı. Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ النَّارِ فَهُمْ O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar. Hatta iza ma ja'uha shahid aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve culuduhum bima Nihayet oraya vardıkları zaman kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları şeyler hakkında onların aleyhinde şahitlik ederler. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا اَنْطَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهو خَلَقَكُمْ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَاِلَيْهِ ترجعون. Onlar derilerine, Niçin alehim şahitlik ettiniz derler. Derileri de bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan odur ve siz yine ona döndürülüyorsunuz derler. Ve ma kuntum tastatirun en yashhad aleikum sem'ukum ve la absarukum ve la juludukum ve lakin zannantum وَلَاكِنْ ظَنَنتُمْ أَنَّ اللّٰهَ Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz. فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَا لَهُمْ وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ف۪ي اُمَمٍ قَدَ من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de, onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdi. İnkar edenler bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, ''Belki üstün gelirsiniz.'' dediler. <gülüyor> ''Biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.'' İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için Orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır. Ve onlar kafirlerin Rabbine arin onları da o günlerde kafirlerin Rabbine arin. Çünkü onlar Allah'ın kullarıdır. İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de, onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir. İn Kullandılar. O günlerde Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın Tetnezel عليهم Malaikat, Allah teḫafu ve tehpzenu. Abşiru bıl cennet, نَحْن أَوْلكُم فيِي الحياةِ الدُّنْي وَفِيآخَِةِ وَلَكُمْ فيِي مَا تَشْتَهِي أَفُسُكُمْ وَلَكُم فيِي مَا تَشْتَهِي أَفُسُكُمْ وَلَكُم فيِي ه م Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır. Nuzulemmin <gülüyor> rahim. Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir. Allah'a davet eden, salih amel işleyen, ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kim olabilir? وَلَا <gülüyor> İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün. عَظٍ Bu olgunluğa, ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük bir pay sahibi olan kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذ۪ي خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Gece ile gündüz ve güneşle ay Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız onları yaratan Allah'a secde edin. Fe in istekberu fellezine 'inde rabbike yusabbihun lehu bil-leyli ven-nahari ve hum la eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنَّكَ تَرَ الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذ۪ي اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَٓا اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Senin yeryüzünü boynu bükük kupkuru görmen de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki O'na hayat veren Allah, mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu, O'nun her şeye gücü yeter. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ e fe men yulqa fi nari hayrun am men yati amina yawm al-qiyamah i'malu ma shi'tum basir Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapanlar bize gizli kalmazlar o halde Ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır? Yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın. Şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالْزِكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, ölmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Ma yuqaluluk illa ma min qablik. ve Ey Muhammed. Sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ Ollu ve Lillahzine âmen, huda ve şifa. Ve Lillahzine la yümen, وَهُوَ azzanîm ve qurû. Ollu ve Lillahzine ame. Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı bir dil öyle mi? derlerdi. Sendeki o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarında ise bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar.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 onda ihtilafa düşmüşlerdi. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelenmesine dair bir söz geçmeseydi, mutlaka aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten onlar Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Her kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir.